Günaydın, Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Hemen küçük bir duyuruyla daha başlayalım. Bir Dolap Kitap hafta sonu ikinci sayısı yayınlandı. BirDolapKitap.com'a bakarsanız orada görürsünüz. Ee, ve ben elimdeki e, harika kitaba geçebilirim. Evet, senin... Aylardır, Aylardır kıvranıyorum. Aylardır kıvranıyorsun yazmak istediğin dolandırdın tekrar okudun neler yaptın o kitapla şimdi dinleyeceğiz nihayet. Evet e, elimdeki kitap Tudem yayınları tarafından e, geçen yıl e, baharda yayınlanan Hayalet Tozu. Hanzade Servi'nin ilk romanı ama ikinci kitabı. E, ben bu kitabı gördüğüm zaman bu kapağından başlayayım hemen. Böyle bir e, dolunay manzarası. Dolunayın önünde e, çarpık, kuru bir ağaç. E, bir evin penceresinden e, camdan bakan e, bir kız çocuğu ve e, aşağıda da bir oğlan çocuğu var. E, yani çok fazla ipucu vermiyor kitabın içeriğiyle ilgili ama... Hafif gerilimli bir şey var bir, yani sanki. E, benim ilgimi çekecek bir şeyler olduğunu hissettiriyordu hmm. zaten adı yüzünden de. E, hayalet tozu deyince Türk çocuk edebiyatında böyle hayaletli e, ya evet, bizde kitaplar. Bizde en fazla leblebi tozu olur. Ya da işte şey e, cinli perili geleneksel masallar vardır ama böyle korku e, kitabı e, olarak benim bildiğim yok. E, o yüzden ilginç geldi böyle bir şeyin yazılmış olması. Acaba nedir diye merak ediyordum ve böyle e, özel bir zamana saklayayım diyordum. Hani bazen kitabı alıp kovuğuna çekilmek istersin ya. Bir süre bekledim. Ondan sonra okuduğumda da ben niye bunu bu kadar geç okumuşum diye. <gülüyor> Okuduğun günleri hatırlıyorum yani burnunu kaldırmıyordun sayfalardan. Evet. Ondan sonra da bir türlü hakkında yazamadım. Çünkü hakkında yazılabilecek o kadar çok şey var ki. Bazen sana da oluyor mu? Çok sevdiğin kitap hakkında yazmak ölümüne zor oluyor. Evet. Yani hani sanki yazıp böyle kitabın değerinden kaybettirecek Aynen öyle yani. yani bu kitap zaten... Tonlarca ayrıntıyla dolu. Hı. içinde bir sürü karakter var. Hangi birinden bahsedeyim? Bir de gerçekten azıcık ipin ucunu kaçırırsan... ...kitabın bütün lezzetini kaçırabilirim. E, i̇şte fazla ipucu verebilirim diye de korktum yazmaya. E, en sonunda artık hani anlatayım bari deyip... <gülüyor> ...bugün bunu alıp geldim. E, Hanzade Servi e, daha önce <gülüyor> e, TUDEM'in Öykü Ödülleri'nde... E, ...Mizah Dalı'nda... Ortanca Balık adlı kitabı ile 2008 yılında yayın evinin özel ödülüne değer görülmüş. Öykü kitabının ardından da bu romanı yazmış. İlk romanı oldukça hacimli bir kitap. Yani çocuklar bunu görünce genelde öyle bir sayfa hesabı evet, var evet. ya onların gözlerini korkutmasın. Çünkü bir çırpıda okunabiliyor böyle alıp götürüyor okururu. Üstelik pek çok çocuk kitabında olduğu gibi bu bu kitap için özellikle diyebilirim hani yetişkinlerin de çok büyük keyifle okuyabileceği bir kitap e, kitabın kalınlığı ile ilgili de e, Hazalı Servi e, şöyle bir laf etmiş çok hoşuma gitti ben sayfalardan korkanlar için yazmıyorum kalın kitap gördüklerinde keyif daha fazla sürecek diye sevinenler için yazıyorum demiş <gülüyor> güzelmiş e, gerçekten e, bunu yaşadım ben kitabın öyküsüne gelirsek Kitap Düşçe adlı bir oğlanın başından geçenleri anlatıyor. En kaba tanımlaması bu. 9 yaşında bir çocuk bu. Çok ilginç bir anne babası var. Bir yandan böyle çok ideal bir aile tablosu çiziliyormuş gibi görünürken aslında hiç değil. Yani annenin ve babanın inişlerini çıkışlarını görebiliyorsun. Böyle çocuklarına çok güzel ve olabildiğince makul davranmaya çalışan bir anne baba bu. Ama... Düşçenin bakış açısından onların e, bütün yetişkin problemlerini çok böyle esprili bir e, dille e, okuyup eğleniyoruz. Yani Hı. o yetişkinlerle dalga geçiyor alttan alta. Peki ben bir şey soracağım. Nerede geçiyor bu öykü? Yani hayali bir yer mi? Hayır hayır. Bir yer, ee, bir yer adı vermiyor. Ee, bir kasabada geçiyor. Kent, tam kentte değil kente yakın bir yerde çok büyük olmayan bir yerleşim yerinde geçiyor. Düşçenin annesi aslında psikologmuş ama bir korku dükkanı açmış. Korku kitapları, korku tüneli diye. Bence bir psikolog için en muhteşem yan evet. iş yani. Bu hakikaten ek iş olarak bütün psikologları öneriyoruz. Ortağı da yani. Bıyıklı Peri. Güzelmiş. Bıyıklı Peri Düşçenin taktığı isim. Peri isminde bir kadın bu ama bıyıkları olduğu için ve çok tuhaf bir kolonya sürdüğü için... Düşçü hep böyle tedirginlikle yaklaşıyor. Zaten böyle e, çok kendinden dışarıya bir şey veren bir kadın değil. Tamamen kapalı kutu. E, babası korku hikayeleri, korku romanları yazarı ama bir korku romanı yazmamış henüz. E, ilk kitapta zaten e, bu babayla tanışmamız da çok eğlenceli oluyor. E, bir gün geliyor düşçeye diyor ki gece bahçede kırmızı gözlü bir inek mi görürsen korkarsın yoksa Aniden belirmiş bir mezarlık mı diye bir soru soruyor. Yani baba sürekli bu tip soruların <gülüyor> peşinde böyle roman yazmaya çalışıyor ama işte odasına girip aylarca kapıyı kapatıp işte her gün yazı yazacağım diye Oraya tıkılıyor ama sonuçta hiçbir şey yazmadığını fark ettikleri zaman anne kapıyı açma cezası veriyor. <gülüyor> i̇şte tamam bütün yazarlar dışarıda diğer insanların arasına karışarak yazar. Ben de bunu yapacağım diye işte bir kafeye gitmeye başlıyor bir süre sonra çok fazla kilo alıyor. Çünkü kafede kafede <gülüyor> bir şeyler yiyip içmesi gerek. Bir de çok sisli bir kadın gelip gidiyor oraya. Anne bunu görünce babanın kafeye gitmesini de yasaklıyor. <gülüyor> <gülüyor> ve... E, Düşçe bazen babasından çok daha iyi fikirler buluyor aslında. Dokuz yaşındaki bir çocuk olarak ona sürekli fikirler veriyor. Baba yaşasın işte buldum bu sefer olacak tip yine odasına koşuyor. <gülüyor> sürekli böyle bir çaba içinde. E, o halde düşçenin babasından kurtulmak istediği her seferde bir fikir söylemesi yeterli yani. Evet e, yani baba karakterini ben özellikle çok sevdim. Çünkü çok eğlenceli asla pes etmiyor bir kere o işin o kısmı da çok güzel. Hani ...ekişlerle bir biçimde hayatta kalıyor ama korku romanını yazacak, illaki yazacak. Ee, böyle kendi hallerinde sevimli, sakin bir hayat sürüyorlar. Ee, üç kişilik bir aile. Ee, apartmanlarında alt katta bayan tozlu süslü yaşıyor. Bayan tozlu süslü de işte e, düşeceğinin tahminince e, belinden aşağısı olmayan... <gülüyor> Çünkü pencerede sadece giriş katında pencerede oturuyor bu kadın sürekli ve sadece o kadarını görüyor ve düşçe emin. Kadının belinden aşağısı yok. Ee, hiç evinden de çıkmıyor. Nasıl hayatta kalıyor? Evi işte e, ne tür gizemler saklıyor ve sürekli aklı orada bir gün işte pencereden içeri uzanıp içeriği gözetlerken yakalanıyor falan. Bayan tozlu süslü demesinin nedeni de kadının adı bu değil tabii. E, düşçe e, herkese isim takıyor. ...ki bu bana çok tanıdık geliyor. Bana <gülüyor> Çünkü da çok tanıdık geldi. Ben de herkese isim takarım, çok eğlencelidir. Bir de tozlu süslü sen misin diye sormamak için kendimi zor tuttum. Ee, bayan tozlu süslü'nün <gülüyor> evinde... Hemen geçtin konuyu. Evet, aylardır orada kalmış, birikip kalmış gibi bir toz... ...verdiği yiyecekler dahil Yani Sıcak bir kek yeni pişirdi eminim ama tozlu mu diye... ...böyle bir e, kadına karşı yaklaşımı var düşçenin... E, Başka bir komşular, komşuları daha var. İşte Düşçenin en yakın arkadaşı Güney. Onun eski Yeşilçam aktörü olan dedesi Güneş Karahan. Hanzar'da Servi'ye göre Güneş Karahan, Metin Serezli, Göksel Arsoy ve Ekrem Bora'nın bir karışımıymış. Vay vay vay. Ki okurken zaten o gözünün önüne de böyle bir portre geliyor zaten. O zaman yerel e, tatları... Ne yoğunlukta onu da sormak istiyorum bu noktada. Şimdi çok tanıdık karakterler bizden ortaya çıktı. Ee, yani yerel buralarda geçiyor ama çok özellikle bir yerellik vurgusu yok. Yani hmm. e, bu kitap yabancı dile çevrildiğinde de çok rahatlıkla hmm. ve kafa karıştırmadan okunabileceğini düşünüyorum. Ee, böyle bir yaşam sürerlerken düşçe bir gün. Karşı binada bir kız çocuğu görüyor. Yeni taşınan bir aile var. İki aydır ailede sadece anne ve babayı görürken bir anda kız çocuğunu pencerede görünce işte karşılıklı birbirlerine el sallıyorlar. Ee, ve Düşçe bir biçimde ilgisini çekiyor kız onun. Ee, ne yapıyor diyor Bir biçimde gidiyor oraya kapılarını çalıyor. Kız kapıyı açmıyor evde olduğunu biliyor Düşçe onun. Ama işte tıkla, kapıyı tıklayarak mesajlaşıp anlaşıyorlar ve bir süre sonra kız aşağıya da inmeye başlıyor arkadaş oluyorlar ee, bay ve bayan asık surat anneleri annesiyle babasına da bu isim takıyor çünkü çok mutsuzlar ee, ve onlarda bir garip bir şey olduğunu anlıyor düşçe i̇şte, dertleri bir dertleri var ee, işte kız da pek bir şey açığa vurmuyor neyse bunlar çok güzel arkadaşlık ediyorlar hatta Güney en yakın arkadaş Güney varken... Arzu, bu arzuyla da arkadaş olması... ...işte düşçeye böyle şey... Ihan, ...sanki Güne ihanet ediyormuş gibi bir his veriyor. Ama arzuyla da gayet güzel bir arkadaşlık yürütürlerken... E, ...kendi anne babası tuhaf davranmaya başlıyor. Gizli gizli fısıldaşıyorlar, bir şeyler planlıyorlar falan. E, ve düşçe çok meraklı bir çocuk. Her yere burnunu sokup her şeyi anlamaya çalışıyor. E, ve sonunda annesiyle babasının onu e, yaz tatilinde... ...büyük annesiyle büyük babasının yanına göndereceklerini öğreniyor. Çünkü bir biçimde Arzu ile arkadaşlık etmesini istemiyorlar. Allah. Im. Evet, Arzu bu arada işte hasta aralara hastaneye gidiyor, tedavi sürüyor. Ee, ve bu fısıldaşmalardan e, bay ve bayan asık suratın asık suratı olmalarından düşçe e, şöyle bir sonuca varıyor. Arzu ölecek ve işte e, onu hmm. bundan uzaklaştırmak için yolluyorlar diye düşünüyor. Ee, ve hiç hayatını hiç görmediği büyük babasının evine gidiyor annesi onlarla görüşmüyor yani düşçe ömrü Ay boyunca göremekten yani çok <gülüyor> evet yani böyle... hazırlandı ve biz bu mekanı şu anda terk ediyor evet ee, ve inanılmaz bir böyle nasıl diyeyim a var yani hmm. her şey birbirine çok güzel bağlı ee, her karakterin ayrı bir öyküsü var ve bütün bu öyküler birbirinin içine giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor ve e, düşçe yaz için yaz tatilinde gönderilirken e ee, ne olacak diyorsun. Yani bütün bunlar nereye varacak? Çünkü bir anda bambaşka bir hikayenin içine düşüyor. E, çiftliğe gittiği zaman işte büyük babasının çiftliğine gittiğinde orada bambaşka şeylerle karşılaşıyor öğreniyor ve e, bundan sonrasını anlatmayacağım. E, çünkü <gülüyor> e, bir anda aslında tanıdığı bildiği herkesin aslında çok e, önemli sırlar Sakladığını hmm. ve kendi e, kendine ve ailesinin geçmişine ilişkin aslında çok acayip şeyler e, hmm. olduğunu öğreniyor. Be, hayalet tozu diye bir şey var yani. Hayalet tozunun ne olduğunu söyleyemem. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> ne olacak şimdi? Ee, ne olacak şimdi? Herkes merak ettiyse alıp okuyacak yani bu kitap dediğim gibi işte 400 küsür 500'e yakın sayfası var ve Öyle bir okuyorsun ki o ne olacak? bir şeyler tahmin ediyorsun. Evet evet bu sefer anladım galiba falan diyorsun ama baya böyle bir haroşa örgü söz konusu burada. Hepsi birbirine girmiş durumda ve çok güzel. En sonunda her şey yerli yerine oturuyor. Bitirdiğinde böyle bir oh diyorsun. Yani o zaman tamam diyorsun. yani baya bulmacalı bir kitaptan bahsediyoruz evet. ve Hanzade Servi'nin çok... Yani kurguyla ilgili anladığım kadarıyla çok hassas bir çalışma yaptığını söylüyorsun. Evet yani bana göre öyle. Ben e, bu kitapla ilgili yazılmış bir e, yazıda e, kurguda aksaklıklar olduğuna dair e, bir şeyler okudum. E, bazı ayrıntıların e, ya da bazı işte babanın öykü arayışı, ö, konu, kitap konusu arayışının mesela e, çok tekrara düştüğüne dair. İlk kitap olduğu için belki birazcık daha hani üstünde çalışılması gerektiğine dair şeyler okudum ama ben bu kadar derinlemesine e, kitap analizi yapamıyorum kendi adıma. Çünkü ben gerçekten e, çok sevdiğim bir kitap olduğu zaman biliyorsunuz yani kapılıp gidiyorum ve e, bazı şeyleri göz ardı ediyorum. Yani bu kitabın beni alıp götürmesi... E, ...kafamda bütün sen, o sahneleri çiziyor olması benim için yeterli oluyor. E, anladığım kadarıyla zaten o tür aksaklıklara da denk gelmemişsin. Çünkü o tür aksaklıklar hakikaten bir tökezletir öyküyü yani evet. pek de kaçamazsın onlardan. Yani mesela babanın e, bu özelliği şimdi bu gözle bir daha belki okumak lazım ama... E, ...o babanın sürekli yeni bir konu bulmak için e, tekrar odasına koşturma hali... Ee, hoşuma gitti benim yani o adam öyle bir adam ve e, öykünün sonunda da o hala kitabını yazmaya çalışıyor. Konusunu bulamamış ve aynı çabayı muhtemelen e, bu kitabın kitap bittikten yani biz o sayfalardan çıktıktan sonra da orada devam etmiştir kitabını yazana kadar. Yani adam öyleyse e, bunu e, bir de esprili bir dille ara ara hatırlatmak tabii sakınca, sakınca görmüyorum ben. Anladım. Yani çok nasıl diyelim bulmacalı, gizemli, heyecanlı evet. bir kitap. Peki kaç yaş grubu? Çünkü 500 sayfadan bahsediyoruz burada. 10 ee, artı diye okudum ama 10 e, yaş üstü okuyabilir, rahatlıkla okuyabilir o yaş grubunu. Bu arada korku hikayesi demişken, evet bu bir e, korku hikayesi. Korku mu gerilim mi? Aslında hani çok ya, da aynı ya, şey Gerilim de var. var, korku da var ama bir yandan da çok eğlenceli bir e, mizah var. yani Swam diye. <gülüyor> yani şey e, yazarın yaklaşımı üslubu anlatım biçimi seçtiği sözcükler ifadeler benzetmeler e, çok yani bir yandan gülerek okudum ara ara böyle gerildim bir bebek evi sahnesi var ki zaten bebek evli gerilim filmleri yüzünden ha, zaten e, <gülüyor> bebek evlerini görünce böyle bir irkilirsin ya. ...öyle bir şey yaratıyor mesela. Ben Katil barbiler. <gülüyor> yok hiçbir şey yok. Sadece bir bebek evi orada ufak bir e, aksiyon var. Yani ee, o zaman bu korku e, kitabı lafının caydırıcı olmaması da gerekiyor evet. bu kitapla ilgili. Ayrıca yani, çocuklar korku öykülerini severler yani. Severler canım buna hiç şüphe evet, yok yani. Yani o yüzden e, hani anne babalar korkabilir ama çocuklar <gülüyor> severler. O yüzden e, çocukların gerçekten keyif alarak... Okuyacaklarını düşünüyorum e, ve eğlenerek okuyacaklarını düşünüyorum bu kitabı. Anladım. Şimdi bir e, şarkı arası zamanı geldi. Evet. E, telefon numaramızı verelim. Bu Aa, arada evet. bu kitabı e, bizi arayacak ilk dinleyicimize de armağan edeceğimizi hatırlatalım. Evet, ama ayrıca e, bir dolapkitap.com'da bu yayının ...bant yayınında e, ...bant kaydını yayınladığımız zaman da armağan edeceğiz. E, Twitter ve Facebook sayfalarımızda da böyle bir etkinliğimiz olabilir. Gözünüzü bizden ayırmayın. Evet. E, şarkımız bugün çok eğlenceli. E, çok keyifli <gülüyor> evet, bir günümüzdeyiz. E, Madagaskar <gülüyor> filmini e, animasyonunu izleyenler mutlaka biliyorlardır zaten. Orada bir Lemur e, Kral 13. Julian var. E, onun söylediği şarkıyı çalacağız şimdi. I like to move it. Ama önce telefon, telefon. numarasını vermemiz lazım. 0212 343, 343 40 40.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 Julian, for the kids, man. I love how all the kids love to move their bodies. When you move your body, you don't move it night. Nice. Sweet and sassy, all right. Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on. cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on. physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Biggie body, ocean the big Titanic. Woman, and nice. sweet, energetic. body, ocean the big Titanic. Woman, nice, fantastic. body, ocean the big Woman, and nice, sweet, fantastic. Of the big chipot new shade big titanay eh? I like to move it move it I like to move it move it I like to move it move it you yeah, like to, like to move, it, move it I like to move it move it I like to move it move it I like to move it move it you yeah, like to move it And you don't need no makeup. Original cute body make a man Woman, you And you don't need no makeup. Original cute body make Eyeliner, Nose powder, Black man Woman nice broad face, and nice hip, make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Big ship on the ocean that the big tight neck. Woman in nice broad face, and a nice hip, make man flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Big ship on the ocean that the big tight neck. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it, move it. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. We like to move it, move it. They like to move it, move it. You like to move it, move it. Three, two, one. Çok eğlendik. Biz evet burada. çok eğlendik. Bunun evet. klibini de izleyin. Evet. E, Tudem yayınlarından çıkan Hanzade Servi'nin yazdığı Hayalet Tozu adlı kitabı Berker Basmacı kazandı. tebrikler iyi okumalar. Kendisiyle yayından sonra iletişim kurarız. E, bendeki kitap e, daha küçük yaş grubu 3 artı yaş grubunu ilgilendiren bir kitap. E, aslında e, kitap onlara göre hazırlanmış ama hepimizi ilgilendiren tüm dünyayı ilgilendiren bir konuda. Çünkü dünyanın en önemli organlarından birisine dair bir kitap. Yağmur Ormanı. Üç boyutlu Yağmur Ormanı adlı bir kitap. Merak et, keşfet, öğret, öğren. Pearson Türkiye tarafından yayınlandı bu üç boyutlu kitap. Okul öncesi çocuklara çevre konularını, meselelerini, işte dünyanın nasıl bir yer olduğunu vesaire anlatmak çok çok önemli. Çünkü o kültürü ne kadar erken oluşturursak... Dünyaya o kadar az zarar veriyoruz. Bu artık yani tartışılır bir şey değil. Çünkü yaptığımız her hareket dünyaya zarar veriyor. Ee, yağmur ormanları da risk altında. Her gün yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaybediyoruz yağmur ormanlarından. Şimdi kitabın e, kendisi e, zaten çok güzel hazırlanmış. Bir sürü görsel, bir sürü gö görsel ve şey bilgi. Ve e, bu üç boyutlu çok güzel derinlemesine perspektif. Çok e, eğlenceli. Çok güzel olan e, derinlemesine e, üç boyut sayfaları olan... Güzel bir kitap. Kitaptan hemen bir iki bilgi vereyim. Neden yağmur ormanları bu kadar önemli diye. Bu her gün dedim ya onlarca yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde yağmur ormanını kaybediyoruz. Bunun nedeni işte tarım arazisi açmak yok işte falan filan yani bir sürü bir nedeni var. Ve bu yağmur ormanları yeryüzünün sadece yüzde altısını aslında kaplıyor. Hı hı. Yani tüm dünya göz önüne alırsak bu küçük bir oran gibi görünebilir. Buna karşılık tüm dünyadaki tüm hayvanların... Ee, hayvan türlerinin yarısından çoğunu Oo, çok fazlaymış evet. ve e, tüm bitki türlerinin şu dünya üzerinde var olan bitki türlerinin yüzde otuzunu barındırıyor e, eğer böyle düşünecek olursak zaten daracık bir alana sıkışmış bu, bu kadar çok türü bir seferde riske attığımızı aslında Korkunç. çok kolay bunu anlamak evet. yani hani ne yapıyoruz? Bu arada yüzde evet. altılık bir e, alanın kaplıyor olmasına rağmen oksijen katkısı. Şimdi işte da... evet konu o. Yani dünyanın akciğerleri denmesinin evet. nedeni bu. Yani ormanlar için genel olarak bu söylenir. Ama e, yağmur ormanları o akciğerlerin nasıl diyelim en geniş loblarını oluşturuyor Hı -hı. diyelim a, akciğerin. E, çok önemli. E, bu bu a, a, tek başına oksijen sağlıyor olmasıyla barındırdığı hayvan türleriyle bitki türleriyle ilgili de değil. Bugün ilaç sanayinin kullandığı birçok bitki yağmur ormanlarında yetişiyor. Hı hı. Şimdi bu kitap 3 yaşa göre hazırlandığı için e, benim şu anda anlattığım kadar e, tabii yorucu bir biçimde anlatmıyor. Hı hı. E, çok daha güzel bir formül var. İşte... E, bir kere yağmur ormanı nedir diye başlıyor kitap hem küçük görsellerle işte yaşayan canlıları bitkileri genel olarak bir fikir verecek kadar hı hı. gösteriyor girişinde hem bir harita veriyor bize haritada işte yağmur ormanlarına nerelerde rastlayabildiğimizi gösteriyor ve bu biraz önce söylediğim işte yüzde altını kaplar vesaire o bilgileri veriyor. Ardından kitaba devam ettiğimiz zaman o yağmur ormanının katmanları var hı hı. işte zeminden başlıyoruz. Zeminde neler e, yaşar, nasıl canlılar yaşar, bu canlıların e, nasıl özellikleri vardır e, bunları birazcık işte anlatıyor. E, i̇şte yırtıcılardan bahsediyor, nehir yırtıcılarından bahsediyor, papağanlar var, türlü çeşit böcek görüyoruz. Ve bir de bir e, penceremiz, pencere derken bir resmimiz var, resmin üzerinde bir sürü hayvan, bir sürü bitki var, e, bunlar... Küçük küçük işte numaralandırılmış yan tarafta da e, hangi numarada hangi hayvanın olduğu var. Yani o numaraya bakıp buradan o hayvanı bulmaya çalışıyoruz. Böyle hı hı. küçük yaş grubu için çok sevimli bir etkinlik. Aynı zamanda tanımalarını hı hı. neye baktıklarını anlamaları için çok güzel bir uygulama. E, kitabın üç boyutlu e, birkaç sayfası var. Onlardan birisi. O e, numaralandırılmış sayfanın e, üç boyut. Orada az evet. önce bahsettiğin Şimdi, resmin sayfası Aynen öyle. Bu? Şimdi bu. Önce numaralandırılmış yerde hayvanları bulduk. Sonra o resmi aç, açıyoruz ve karşımıza üç boyutlu olarak geliyor. Bir tiyatro sahnesi gibi düşünülmüş bu. Evet katman ee, katman. Evet katman katman. Görülüyor. Çok aslında basit bir tasarım var Hı -hı. ve bu basit tasarım işte basitlik çok etkili bir şey. Yine burada da o aynı etkiyi görüyoruz. Ee, bu işte sayfa yükseliyor üç boyutlu bir sayfa açınca. İki yanında da burada yaşayan çeşitli canlılarla ilgili e, bilgiler var. Yani bu bilgiler içerisinde de çok yani hakikaten ilginç. Mesela senin en çok sevdiğin hayvanlardan biridir Gagalı memeli. Ornitorenk. Yani Ornitoreng. hemen ornitorenki burada görüyoruz. İşte goril vesaire onlar da var. E, daha kolay hani daha yaygın olarak bilinen e, canlılar da var. İşte zehirli ok kurbağası da var. Jaguar hı hı. da var. Bunlar çok... Suikast böceği diye bir Suikast şey gördüm. Böceği diye, evet ben, ben de çok gördüm. Komik o da çok komik bir Sonra işte e, kitap devam ediyor ve katmanları e, taramaya devam ediyoruz. Hangi katmanda ne var diye tekrar bakıyoruz. İşte sinek kuşu bu hani kanat çırpması vesaire çok hani gider böyle çiçekleri. Arı kuşu ile sinek ben, e, kuşu aynı hayvan mı? Onu, onu bilmiyorum ben arı kuşu diyebilirim bu kuşu ama burada sinek kuşu yazıyor. Açıkçası buna e, bakmak aklıma gelmedi. E, ama ben de arı kuşu diyebilirim. Belki ikisi aynı kuş değildir onu bilmiyorum. E, sonra burada tukan var. Tukan ne kadar güzel bir çok hayvandır güzel. değil mi? Yani o gaga zaten çok şaşırtıcı bir gaga. E bir de tukanın bunu bilmiyordum ben. Siyah tukan diye bir başka türü daha varmış. Hmm. E onun da yani işte aynı şekilde işte şurada. Ee, Kocaman evet. e, arakari e, diye yerel adı da arakar kari anladığım kadarıyla. E, gagası, kuyruğu vesaire. İşte bu bir tukan ama e, siyah tonları hakim Böyle bu tukan da. Diğer bir alışık olduğumuz o tukan gibi hı hı. değil. Burada hatırlıyor musun bir tane pelikan görmüştük. Evet İstanbul Boğazı'nda. Boğazı kat eden bir pelikan. Vay vay ne kadar güzeldi değil mi? Çok etkileyiciydi tek başına. Tek başına güneyden kuzeye doğru uçan bir Ve o heybet yani o bir kanat çırpıyor. Hop gidiyor böyle. Ah, çok güzeldi. Ee, neyse <gülüyor> birdenbire İstanbul'a döndük ama. Aslında İstanbul'a dönmekte de haklı olabiliriz. Çünkü bu papağanlar meselesi var. Bu kitapla ilgili yazdığımız yazıda da. Evet. E, İstanbul'da yaşayan papağanların belki farkındasınızdır. E, yeşil. ...ve işte güvercinden büyük... ...kargadan küçük ve son derece yaygaracı. Evet çok çirkin sesleri var. <gülüyor> ve çok yaygaracılar Sürekli de kargalarla kapışıyorlar üstelik. İstanbul'un her yerinde artık rastlıyoruz. Yani biz bunları işte birkaç sene evvel... ...fark etmiştik. Fark ettiğimizde de Gülhane Parkı'na... ...bakıyorduk. Arkeoloji Müzesi'nin... ...o çaycıları devşirilmeden... ...önceki enfes bahçesinden. Çok güzel işte bütün o ağaçların içinde... ...uçan papağanlar. Nereden geldiklerini de... ...çok merak ettik. Birazcık araştırdık. Bu papağanlar aslında... Ee, ...yüksek yerlerde yaşayan... ...dolayısıyla soğuk iklimlere alışık papağanlarmış... ...ve hatta Londra'da da yaşıyorlarmış... ...bu İstanbul'da gördüğümüz papağanlar... ...o yüzden kışın rahat yaşıyorlar... Ee, ...ve hani bu efsane var onlarla ilgili... ...kamyon devrilmiş evcil hayvan taşıyan falan. ...öyle bir şey yokmuş yani... ...bu hayvanlar göç edebiliyorlarmış böyle... ...neyse yağmur ormanlarına dönmek istiyorum... ...bıdır bıdır konuştum... Ee, ...işte katmanlara devam ediyoruz... ...burada mesela Harpi kartalı var... Yani ...Harpi... Çok... Ee, ...Harpiler zaten mitolojide... mitolojideki... Evet, ...ama şimdi şek... bu kafa şekli yüzünden evet. zaten... E, muhtemelen o isim verilmiş. E, çok çarpıcı. Şimdi çocuklarla ilgili yani 3 yaş grubuna bu yağmur ormanlarının önemini nasıl anlatırız? E, i̇şte buradan gösteriyoruz resimleri, hayvanları gösteriyoruz. Arıyorlar, buluyorlar. Eğlenceli bir etkinlik. Zaten kitap çarpıcı vesaire ama nasıl anlatırız? E, kitabın daha başındaki sayfalarda mesela e, yağmur ormanlarında e, yetişen ve bugün yiyeceklerimizde kullandığımız işte e, zencefil... Yani bu tatlandırıcılar, tarçın, işte portakal ya da mesela çocuklar sever, severler kakaolu kakao. şeyleri, kakao. Mesela bu yemek üzerinden anlatıldığı zaman da çok etkileyici olabilir. Ee, bu kitapta da bu bilgiler var zaten. Bu üç boyutlu e, sayfaların yanında, güzel görsellerin ve bilgilerin yanında e, kullanılabilecek işte bu tür bilgiler de var. Üç yaş grubu için kullanılabilecek. İyi evet, ben de şimdi Bunu... onu soracaktım yani 3 yaş ve üzeri elbette ama 3 yaş buradaki bazı bilgiler gerçekten çok e, yoğun ve <gülüyor> teknik bilgiler de var. O var. kısmı hani her şeyi olduğu gibi 3 yaş çocuğunu anlatmak ama... yerine bu 3 boyutlu pencereler evet. üzerinden sohbet etmek... Daha etkili bir yöntem Bence herhalde. de yani şimdi bu kitapta da var tabii ki bir takım teknik bilgiler ama birincisi ben bu tip bilgileri vermekten korkmamalıyız diye düşünüyorum. Ya çocuk anlar mı bunu? Bunu niye çocuğun yerine biz düşünüyoruz ki? Anlamadığı zaman açıklamanın yolunu bulalım. Doğrusu o. Hı hı. Dolayısıyla bence bunları vermeliyiz. Ee, i̇kincisi bir yetişkinle sürekli yani yetişkinlerin tavrı çok önemli. Eğer çocuğuyla kitap üzerinden doğru iletişim, düzgün iletişim kuran bir... E, yetişkin varsa orada zaten bu tip problemler kalmaz. Sohbet ki. aracına dönüşüyor. E, tabii ki bir oluyor, sohbet aracına dönüşecek. Onu. onu yetişkin mesela bakacak. Aa ben de bilmiyormuşum bunu diyecek. Bir ansiklopedide açacak falan. Hani çocuğun birdenbire bütün ufku genişleyecek. Tam tersine yöntem öğrenecek. Hı -hı. Yani o yüzden bu tip bilgilerin 3 yaş grubuna verilemeyeceği kanaati tamamen e, Bence kendi kişisel kaygılarımızdan kaynaklanıyor çocukların yerine böyle kararlar vermemeliyiz bence bu kitapta e, öyle ağır bilgiler falan yok zaten ama eğer karşınıza çıkarsa da yapmanız gereken şey çok basit bir ansiklopede açıp bakacaksınız çocuğunuzla beraber bu kadar yani dolayısıyla çocuğun da ufku açılacak e, bu anlamda kitabı kesinlikle öneriyorum Pearson Türkiye'nin yayınladığı üç boyutlu yağmur ormanı. Dünyanın en önemli organ organlarından biri olan yağmur ormanlarını çocuklara en erken zamanda anlatmak, kavratmak için kullanılabilecek iyi bir kaynak. Bugün de süremizi hayli aştık. Ben işaretimi alıyorum oradan. Dolayısıyla yine bitirmek zorundayız. Bitirelim ama haftaya devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve yıldıray Karaki. <gülüyor>